Sayın dinleyiciler burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Harputlu Osman Bezrettin Efendi. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Genel koordinatör Mehmet Kösoğlu Senaryo Hikmet Köksal Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı. Seslendirme yönetmeli Tuncay Halıcıoğlu. Program yönetmeni Hüseyin Aydemir. Sene 1858. Yer Erzurum. Alim ve fatıl bir zat olan Seyyid Selman Sükültü Efendi'nin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimini üstüne alır. Onu kendi terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edek kimsali olarak yetiştirir. Osman Bedrettin dokuz yaşında Kur'an-ı Kerim ezberlemekle şereflenir ve hafız olarak çağrılmaya başlanır. Daha sonra Erzurum medreselerinde sarp nahil dersleri alarak Arapça öğrenmeye başlar ve kısa zamanda akranı arasında seçkin ve sevilen bir talebe olur. Hocalarından Mehmet Tahir Efendi bir gün Hafız Osman'a ders vermeyi bırakır. Çünkü ona bütün bildiklerini öğretmiş, hatta ona öğretebilmek için kendisinin bilmediklerini bile öğrenmek mecburiyetinde kalmıştır. Tahir Efendi Osman Bedrettin'e ilmi kendisinden fazla olan bir hocanın dersine devam etmesini tavsiye eder. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri medreseden ayrılır. İlimde daha yüksek bir müdürlis, daha doğrusu kendisini... Tasavvuf ilimlerini yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş, sessiz Osman'ı daha da bir sessizliğe itme Osman, oğlum, hadi yemek hazır. Dertliyim, derdim değil. Derdime derman için sana geldim ya huyum. Hay Allah, duymadı beni. Yine kendi derdine dalmış. Ya Rabbi ne yapmalı bilmem ki. Ah, ah, kaç gündür odasından dışarı çıkmadım. Ayrola hatun, ne söylenip duruyorsun? Ah efendi, bilmezmiş gibi konuşursun. Çorbada ne güzel kokuyor. Neymiş o bildiğim Esma hanım? Osman. Ne olmuş oğlumuza? Aman Selman efendi görmüyor musun? Hafız oğlumuza iyice bir hal oldu. Üzülme hanım. Ferah ol. Osman saadet ve selamet üzredir. Sen şuradan bir parça ekmek ver bakalım. Nasıl olur efendi? Osman'ın geceleri sabaha kadar uyumaz. Sürekli ağlar. Siz de kaygısız oturup oğlumuz selamet üzredersiniz. Öyledir hatun. Telaşlanma. Nasıl telaşlanma? Herkes bir türlü konuşuyor. Hafız kara sevda olmuş diyorlar. Yakında Mecnun olur dağlara çıkar diyenler bile var. Osman kara sevdadan çok daha kuvvetli bir derde tutulmuştur hanım. O aşkı ilahiye tutulmuştur. Çaldığı dostun kapısıdır. Eee buna herkesin aklı ermez. Bırak üzülmeyi Osman gibi bir evladımız olduğu için iftihar et. Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim Yağmur'im. İşitiyor musun efendim? Her gece böyle inleyip duruyor sabahlara kadar. Osman şimdi kendisini yetiştirecek bir saat aramakta ve arzulamaktadır. Bu feryatlar onun için. Evladımın böyle geceler boyu yanıp yıkılmasını dinlemek kolay mı? Buna can mı dayanır? Sus hatun. Osman'ın ayak sesleri geliyor. Böyle konuştuğumuzu duymaz. Ne oldu acep? Ne zamandır dışarı çıkmıyoruz? Gir Osman, gir. Afiyet olsun. Osman'ın evladım. Ne derdin var? Böyle sabahlara kadar. Yok uskutun... bir şey anneciğim, yok. Şey. Sofraya otur Osman. Bir tas çorba iç. Sağ ol baba, aç değilim. Yesene oğlum. Kaç gündür çok az yemek yiyorsun. Kuvvetten düştün iyice. Gözümün önünde eriyip gidiyoruz. Anne merak etme anne bir şeyim yok. Dışarı mı çıkacaktın oğlum? Giyinmişsin. Evet baba. Müsaade ederseniz çarşıya dışarı çıkacağım. İçimde bir şeyler var. Yerimde duramıyorum. Sanki bir şey beni kendine doğru çekiyor. gidebilir mi? Tabii iyi olur ya. Hem biraz hava alırsın. Sağ Alas Allah'a ısmarladık. Hemen mi gidiyorsun Osmanım? Evet anne. Sıkı giyinseydin bari. Havalar soğudu, üşütmeyesin. Güle güle o, güle güle. Selamlar Rıza kardeş, kolay gelsin. Ooo aleykümselam Osman Efendi, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Nasılsın? Elhamdülillah keyifler hoştur. Günde iki çarık yüksek karnımız doyar. Heh şükür ediyoruz. Bir eviniz var mı? Dikilecek çarığınız falan. <gülüyor> Sağol ya, yoktur. Geçerken bir uğrayıp halini hatırını sorayım dedim. Bu kardeşimiz kim? <gülüyor> Sizi tanıştırmayı unutmuşum. Bu yeğenim Hasan'dır. Daha bu sabah gelmiştir. Hoş geldin kardeş. Nereden geliyorsunuz? Bebel Kasım köyünden. He ya, siz gelmeden evvel biz de köyden konuşuyorduk. Köye yeni bir imam tutmuşlar. Hasan'ın demesine göre ta Buhara'dan kalkıp gelen bir alimmiş. <gülüyor> Hiç olacak iş mi? Sen kalk ta Buhara'dan Hasan Kala'nın Bebel Kasım köyüne gel. Üstelik koskoca medrese hocalığını bırakıp bir cami imamlığına razı ol. Kandırmış bunları. <gülüyor> Büyüklerin işine akılsı vermeziz daha kardeşim. İş o kadar kolay değildir. Boşa emek çekmezler. Fakarlı, heybetli bize Bizde bir emanet var. Onu teslim etmeye geldim. Ehlini beklerim diyoruz. Kim bilirin asetlisi kim. Hmm, yok kurban yok. Kandırmış bu adam sizi. Öyle deme Rıza Allah adamlarının hali başka. Anlattıkları kalbimize tesir ediyor. Sohbeti çok hoş. İlmi derya gibi. Hatta konuşmasa da insana tesir ediyor. Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Evet, Allah adamları öyle kimselerdir ki... ...onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Hasan. Buyurun efendim. Köye ne zaman döneceksin? Biraz sonra yola çıkacaktı. İyi öyleyse, birlikte gidelim. Tabii, buyurun. Üşüdün mü Hasan? Yüzün kıpkırmızı oldu. <gülüyor> Kış yavaş yavaş geliyor ha. İki haftaya kalmaz kar kaplar yoldarı. Daha var mı köyası? Yok az kaldı. Şu tepenin ardında. Demek ismi Seyyid Ahmet Merami öyle mi? Evet. Şimdi köydedir değil mi? Tabii camidedir. Hadi hızlanalım öyle isim. Yani evvel tanışmak istiyorum. İşte efendim. Kürsüde vaaz eden zat Seyyid Ahmet Merami Hazretleri'dir. Allah Allah. Ne oldu size efendim? Birden sarardınız. Yok bir şey. Hadi şuraya oturalım da biz de dinleyelim. O da bize bakıyor. Bir talebe... ...ilim öğrenmek niyetiyle yola çıksa... ...ve bu uğurda bütün malını sarf etse... ...karlı çıkar. Tabii kolay değil. Meşakkatine... ...sıkıntılarına katlanmak lazım allah Teala hele bir kulunu, sevdiği bir kuluna mülaki ederse, bu nimete şükretmemek mümkün değildir. Bu, allah Teala'nın hususi bir istanıdır. Lakin, istemek, arzulu olmak gerekir. Merhaba Hafız Osman Bedrettin, merhaba, hoş geldin. ...sizi tanıdı. Size hitap ediyorum. Oysa ilk defa görüyorum onu. Ama o sizi tanıyor. Yanına var. Elini öpeyim. Efendim... ...sohbetinizle şereflenmek... ...zat halinizden ders almak isteriz. Elbette... ...Hafız Osman. Buhara'dan kalkıp... ...Bevel Kasım'a... ...kadar geliriz de... ...senin gibi ilim öğrenmek isteyen... ...talebeye ders vermez olur muyuz? Evet... Osman Bedrettin'in yana yana kendine rehberlik edecek bir büyük aradığı ve Allahü Teala'ya dua ettiği zamanlarda Buhara'da büyük bir alim olarak halka vaaz ve nasihat eden Seyyid Ahmet Meran Hazretleri ani olarak Buhara'dan ayrılıp Erzurum'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Manevi bir işaretle Hasan Kale'nin Bevel Kasım köyüne yerleşti. Bir emaneti vardı. Onu etimle vereceği halk arasında söylenip duruyordu. İşte şu an uzun, uzun. İnce boylu, beyaz sakallı bu mübarek zat, gözlerini Hafız Osman'a dikmiş, öyle bakıyordu. Osman Bedrettin, tanışmadıkları halde kendisine ismiyle hitap eden bu zatın karşısında, ürpertiler ve hayretler içinde. Acaba aradığım rehber bu mu diye düşünürken, Selid Ahmet Merami, onu elinden tutarak kendi evine götürdü. İlimde ne derecede olduğunu anlamak için sorular sordu. Aldığı cevaplardan memnundu. Hafız, Cenab-ı Hak yetişmende emi geçen hocalarından razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Şunu bilesin ki, ilmin sınırı yoktur. İlmin uçsuz bucaksız yolu neticede insanı hakka kavuşturur. Hafız, yolun hayli uzak Hangi günler gelip sohbetimizde bulunmak istersin? Efendim... ...münasip görürseniz her gün gelmek istiyorum. Mübarek olsun. Nasip olursa her gün görüşürüz. Allah... ...ve arttır. arttırsın. Bu herkesin kaldıramayacağı zor bir yüklü. Söz vermişti ama yerine getirebilecek miydi? Kolay mı? Her gün Erzurum'dan Bebel Karsım köyüne gitmek... ...sonra tekrar geriye Erzurum'a dönmek. Ama Hafız Osman kararlıydı. Gece yarısı kalkıp yola çıkıyor... ...yaz, kış, fırtına, yağmur ve kar demeden... ...üç saatlik mesafedeki Alvar köyüne sabah namazına yetişiyordu. Namazdan sonra da Bebel Karsım'a gidip... ...hocasından feyz ve ilham alıyordu... Bu hal yedi sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetlere hiç altını Ama anacının yüreği öleme, ...Osman'ı için endişe ediyor. Allah, bu işin sonu nereye varacak? Oğlumu maksadına kavuştur, benzinine selametle ulaş. Hatun, hatun, korkma, için ferah olsun. Allahu Teala'nın rahmeti evliya kiramın himmetiyle ona bir hal olmaz. Yedi senedir bu yolu yaz-kış demeden gider gelir. Şimdiye kadar ne oldu ki? Korkma. Vakit gece yarısı. Dışarısı kış, kıyamet, fırtına nefesleri kesiyor. Yol yok, iz yok. Evladım kurda kuşa yem olmaz. Keşke bugün gitmeseydi. İlk günden beri gece yarısı yollara düşmez mi? Bugün de öyle olur inşallah. Şiddetli tipi var, doğru. Fakat... Onun sahibi de var. Bu zahmetlere katlanırsa maksadına kavuşur. Bu ben de iyice de geciktim. Hocam merakta kalmıştır. Bu bir çayını bir bulabilseydim. Nerede olduğumu da kestiremiyorum. Göz gözü görmüyorum. Ya sana sığındım. Sen yardım et. Allah'ım. Artık gücümde kalmadı. Kalb dizlerime kadar çıkıyor. Adım bile atamıyorum. Daha fazla gidemem. Daha fazla gidemem. Vaziyet dehşet vericiydi. Hafız Osman'ın adım atacak hali yoktu. Dondurucu soğuk iliklerine kadar işlemişti. Allahü u Teala'ya sığınarak yere diz çöktü odurdu. Birden aklına İbrahim Hakkı hazretlerinin sözleri geldi. Bu tevekkül ve sabrı nakış nakış işleyen unutulmaz mısralar... ...Hafız Osman'ın dudaklarından dökülmeye başladı. Hak şerleri hayri eylez. ki gayri Arifan'ı seyreylez, Mevla görelim neler ne güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdir ki tefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neler Ne güzel eyler. ...bir at sesi mi duydum? Selamun aleyküm kardeş. E, e, aleyküm selam. Allah Allah. Bu fırtınada bir beyaz atlı yiğit. Kim acaba? Darda kalmışsın ey yolcu. Gel atımın terkisine bin de beraber gidelim. Siz... E, ...siz nereden geldiniz? Tut elimden at. Çok üşümüşsün. Şu kırbada şerbet var. İç ısınırsın. Buyur. Ne kadar da tatlı. Şimdiye kadar hiç böylesini içmedi mi? Da nasibim var. Al ondan da arzu ettiğin kadar ye. Teşekkür ederim. Eybede hurma dolu. Bir tane yesen Cafi. Maşallah bu kanaatkar haline yolcu kardeş. Çok az içtin çok az yedin. <gülüyor> Tasibin açık, peyin bereketli, sana gelen misafirler de senin gibi kanaat yer sofran mübarek olsun. Hadi. Hocana selamımı söyle. Fakat Fakat burası Bevel Kasım köyü. Hocamın kapısının önündeyim. Allah'ım neler oluyor? Olur yüz adam denize gitti. ...kür selametle geldin. Allah'ım sana şükürler. Hocam, hocam... ...canım hafız. Öyle bir günde... ...bu fırtınada nasıl yola çıktın? Buraya kadar nasıl gelebildin? Efendim... ...derdimin ilacı sohbetimiz... ...buradayken ben evde nasıl oturabilirdim? Elhamdülillah hafız. Salimen vasıl oldun. Üzerinde de pek yolculuk alameti görünmüyor... Yol arkadaşın kimdi? Hocam... ...Nebi çayına varmamıştım ki yolumu kaybettim. Ya. Fırtına iyice şiddetlenmişti. Hı. Adım atacak halim kalmamıştı ki... ...nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Hı. Beyaz bir at üzerinde... ...nur yüzlü bir zat göründü. Allah Allah. Beni atının terkisine alıp kapınızın önüne kadar getirdi. Hı. Sonra birden kaybettim onu hocam. Mübarek olsun hal. Tebrik ederim. Sana yardıma gelen o genç... ...Hızır Aleyhisselam'dı. Hızır Aleyhisselam Ya, Ya. ya. Yarabbi... ...bu mutlaka hocamın himmetiyle olmuştur. Şu ateşe biraz odun atalım. Gel Havuz. Şöyle otur. Buyurun efendim. Şunu bilesin ki... İlmi zahir ile ilmi batın kalbinde birleşerek ait olduğu kalpte merkezleşti. Mübarek olsun. Pek bir şey anlayamadım hocam. Hafızım. Benim vazifem artık burada tamam oldu. Ben bundan sonrası için seni rişada memur değilim. Benim vazifem seni bir mürşidi kamile hazırlamaktı. Hocam. Yani bundan sonra tekrar Mürşid-i Kamil mi arayacaksın? Ya siz? Öyle abi. Nasibin benden değil. Artık siz bir Mürşid-i Kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Bizi de unut. Peki hocam ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? İlmini sarfet, artırırsın. Hakkı zikret bulursun. Bir insan halkı sevmekle hakkı erer. Huzurla kemal bulur. Rehbersiz kemalin zevale vardır. Rehber ara, irşade er. Gazaya karış, gazi ol. Göz çapa abdesti bozmaz. Göz ağrısı hak vergisi. Sabır kadar güzel ilaç yoktur. Hocam, hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Biraz dinlen evladım, sonra gidersin. dualarınızı istirham ederim hocam. Sana emiyim helal ve faydalı olsun oğlum. Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasihatlerimi unutma. Her işinde Allahu Teala sana yardım eder. Ami, Hikmet dolu nasihatler. Göz çapağı abdest bozmaz buyurdular. Gazaya karış gazi yol buyurdular. Evler görelim neyler. Büyükler boş söz konuşmaz. Evet. Seyyid Ahmet Merani ta Buhara'dan getirdiği emaneti nasiplisine ekline vermiş... Artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek Erzurum'dan ayrıldı. Osman, Bezrettin Hazretleri'nin hayatında yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan bir mürşid Kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında içindeki aşkın şevkiyle yanıp tutuyor ve yalnız kaldıkça ağlayarak Allahu Teala'ya yalvarıyor, içli gözyaşları döküyordu. Bir yandan da Ahmet Merani Hazretleri'nin son nasihatindeki, göz çapa abdesti bozmaz, gazaya karış, gazi ol sözlerinin ne manaya geldiğini düşünüyordu. Bu sırada 93 algı olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşları devam ediyordu. 8 Kasım 1877'de Erzurum, Rusların hücumuna uğramış ve tabyalar düşmanın eline geçmişti. Erzurum ahalisi, 7'den 70'e silahlanıp düşmana karşı bir müdafaa hazırlığı içine girdi. Osman Bedrettin Hazretleri, Hocasının gazaya karış gazi ol sözünden hareketle orduya katılıp imamlık yapmaya başladı. Bu durumdayken gece yarısı Erzurum mahallelerinde gündür gündür davullar çalınarak ahali cihad için uyarıldı. Duramit Hanı Saniye Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır. Evlatlarım, Allahu Teala muhafaza eylesin. Ruslar gözünü Erzurum'a dikmiştir. Erzurum'a bir zarar olursa bunun devletimizi açacağı yara büyük olur. Milletimizin sizlerden beklediği şerefi ispat edecek gün bugündür. Namus ve şerefimizi muhafaza edemezsek ...bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir reke olacaktır. Müzik Ey Ali, Ey Ali! Padişahımız Sultan Abdülhamid Hanı Saniye Efendimizin... ...Erzurum halkına fermanı... Henüz tam yeri ağırmamıştı. Bütün Erzurum halkı galeyana gelmişti. Yaşlısı genci, kadını erkeği... ...herkes eline balta, satır kılıç... ...ne bulmuşsa onu almış... ...gönüllü taburlarına girmek için can atıyordu. Erzurum'u... ...Moskov keferesine bırakmayacaklardı. Ama yine de ne yapacağını bilemez bir halde... ...ellerinde silahları bir tedirginlik içindeydiler. Teraşla koşturuyorlardı. Münadelerin arkadaşları... ...rağmen arzu edilen birlik... ...tam olarak teşekkür etmiyordu. Tam bu sırada... ...dehtenmedik bir şey oldu... ...ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki... ...bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi... ...yamaçları, ağaçları... ...sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta... ...dalga dalga yarılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini... ...şey ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular... ...tek vücut halinde... ...Moskov keferesine saldırdılar. Eşhan! Şehit evlatları, Allah'ını seven asker evladımızın yardımına koşsun. Sahane dururuz, hadi gazaya, hadi kardeşler. Tecr doğmadan söper güneşi doğsun. Haydi itler, haydi ağalar. Analarınız sizi bugün için doğurdu. Allahu ekber. Kahraman Erzurum ahalisi kısa bir müddet sonra koskoca Rus ordusunu perişan etmiş... ...Azeziye tablalarını Moskot'tan geri almıştı. Ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtarpaşa Paşa... ...karargâhta bir taraftan hücumu idare ediyor... ...bir taraftan da hücumdan önceki ezanı kimin okuduğunu düşünüyordu. Tam bu esnada cephe komutanlarından İsmail Paşa heyecanla içeriye girdi. Paşam, paşam dağılıyorlar. Düşman neye uğradığını bilemedi ...şefere asker evlatlarla gönüllü halkın arasında Kaçıyorlar. Kafer güneşi üstümüze dönelim. Berhudar olasın Kurt İsmail Paşa. Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadır. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Koptağından karşı ateş açılsın. Zinha asker evlatlar ve ahali... ...kaçan düşmanın peşine düşmeye. bir elden bırakmamak lazım. ...emrederdiniz paşa. Paşa, o sabah... ...Ezan-ı Muhammedi'yi okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim... ...böyle Ezan-ı Muhammedi'yi dinlemedim. Kimdir bu her Erzurumlu Miralay... ...Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden... ...genç bir hocadır paşa. Ona Hafız Osman Bedrettin derdi. Gönüllü ha? Evet paşa. Onu muharebe esnasında da gördüm. Eybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildi. Ne gördün İsmail Paşa? Osman Bedrettin denilen yiğit yere eğilmeden taşlar havalanıp eline geliyor. Hangi kafire taş atsa onu cansız yere seriyor. Paşa niçin demezsin ki bu muharebede üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberdir. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Hafız Osman nerede şimdi? Son gördüğünde şehit düşen komutanı Miralay Bahri Bey'in başındaydı. Tez o mübarekiyi de üçüncü taburun imamlığı verirsin. Başlıyor paşa. hadiseden sonra daha çok tanınır sevilen Hafız Osman Bedrettin Hazretleri 28. alayın 3. tabulu imanlığına tayin edildi ve artık İmam Efendi diye tanındı. Bu vazifedeyken Evliya'nın büyüklerinden Seyyid Tahayi Hakkari Hazretleri'nin oğlu ve halifesi Seyyid Hubeydullah'la Mevlana Halid-i Hazretleri'nin halifelerinden Kufrevi Şeyh Muhammed ve Gümşaneli Ahmet Ziyaeddin ve Erzincanlı Terzi Baba lakalı ile meşhur Şeyh Hayyat'ın talebelerinden Hacı Fehmi efendilerle sohbet etti. 1882'de vazifeli olduğu tabur Pavlu'ya nakledildi. Osman Devleti'nin tabur imanlığına Pavlu'da devam ediyordu. Fakat hala Mürşidi Kamil'ini bulamamıştı. Arıyor, bekliyordu. Asıl rehberini mutlaka bulacaktı. Ama ne zaman ve nerede? Bunu bir türlü bilemiyordu. İman Efendi'nin bu arayışı devam ederken... ...Palu'nun az ötesindeki bir dergâhta... ...mübarek bir zat talebeler yetiştiriyordu. Bu zat... ...Seyyit Mahmud Samimi Hazretleri'ydi. Maşallah... ...dokuz yaşında hafız ve fatih olmak... ...her kulun karı değildir. Kimi buyurdunuz efendim? Kesibhanallah. İlme olan gayreti hocalarını çalışmaya mecbur ediyor... Aradan bir müddet geçince... ...onun hakkında yine şöyle buyurmuştu. Hikmet-i ...onu okutmaya Buhara'dan... ...alim, Fadıl... utazavuf bir hoca memur edildi. Allah Allah... ...bu ne saadet... ...bu ne bahtiyarlıktır ki... ...Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbete... ...dağarcığından lokmaya kavuşmak... ...Moskov'un kafasına taşla darbe vurmak... Talebeleri hayretle dinledikleri bu sözlerde... Kime işaret edildiğini merak ediyorlardı. Fakat açıklamıyor sadece işaret veriyordu. Mahmud Samimi hazretleri bu işaretleriyle bir gün kendi sohbetine kavuşacak olan Hafız Osman Bedrettin hazretlerinin hayatını ve başından geçen önemli hadiseleri safha safha anlatıyor ve onun gelmesini bekliyordu. Bu sırada talebelerinden biri bir rüya gördü. ...seşen bir kalabalık. Bütün sahrayı doldurmuş. Evet... ...bu bir zincir... ...göğe doğru uzanıyor. Ve herkes bu zincire tutunmak için çırpıyor. Fakat... ...tutunabilenler ne kadar az. Şu nur yüzlü... ...ve heybetli gençteki. ...herkes saygı gösterip yol veriyor. Zincire doğru ilerleyip kalabalığa döndü. Bana tutunanlar... ...benimle beraber gelirler... Zinciri tuttum. İnsanlar eteklerine yapışıyor. Göğe doğru yükseliyorlar. Ben de koşup tutunayım. Tuttum. Ben de tuttum. Yükseliyoruz. Allah'ım ne güzel. Hay Allah. Rüyaymış. Ama ne güzel bir rüya. Tabire bile gerek yok. Öyle anlaşılıyor ki... Himmet ve tasarrufu ziyade bir zatın teşrifine alamet ediyor. Ne de güzel siması var. Sesi hala kulaklarımda. Bana tutunanlar benimle beraber gelirler. Ben de tutundum elhamdülillah. Hocama anlatsam mı acaba? Neredeyse sabah yatanı okunmak üzere. En iyisi kimseye bir şey söylememek. Dışarı çıkıp abdest alayım. Hocam. Sen de tuttun hafız Mustafa. Sen de tuttun. O merak ettiğin kimsenin buraya gelmesi yakındır. O imam efendi. Siz daha uyumadınız mı? Uyuyamadım Rüzel kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın? Efendim. Efendim. Koşnovici'sin. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordun. <gülüyor> Şu bizim hemşire de amma horluyor ha. Dur, şunu yastığını bir düzelteyim hele. Heh, oldu. Demek dükkanı kapatıp sen de gönüllü taburuna katıldın öyle. Evet efendim. Ama meslek işte. Burada da eratın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum. ...çok düşünceli gördüm. Ah Rıza kardeşim. Yoksa... ...memleket hasreti mi? <gülüyor> Yok Rıza kardeşim. Bizim hasretimiz başkadır. <gülüyor> Sen yabancım değilsin. Ee? Sahrada bilmeyen garip yolcu gibi. Ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum. Bir eşiğin divanesiyim. Eşik mi? Evet. Baş koyacak bir eşit. Kalbime nazar edecek. Derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Ah, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Hmm, eşit ha. Ben de sandım ki Paluya geldiniz diye memleketi özler, üzülür, bir gariplik çekersiniz. Şu dünyada asıl iş. Zaten ya garip olmakta, ya yolcu, ya da mevta olmakta. Cenabı Hak maksadınıza kavuştursun. Ne diyen, elimden başka bir şey gelmez. <gülüyor> Bizim hemşehiri gene başladı. Gidip üstünü örteyim şunu. Hadi, siz de biraz uyuyun artık. Allah rahatlık versin. Sağol Rıza kardeş. Biraz uyusam iyi olacak. Burası neresi acaba? Şurada bir kısım insanlar toplanmış bir zatı dinliyorlar. Sesi bana kadar geliyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Fakat... ...bana bak tebessüm ediyor. Hafız kurban... ...biz seni bekliyoruz... ...sen bizi arıyorsun. Sana verilmesi gereken emanetin altında kudret ve kuvvetim azaldıdır. ...gözümüz yollarına bakmaktan tersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya, demez etmeye sebepledi. Yeter artık. gel. Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. O nur yüzlü erler... ...Şahı Nakşibend, bahad Buhari... ...Pevlana Halid-i Bağdadi... ...Şeyh Ali Septi. Şeyh Muhammed Rehbi Hayati... ...gam çekme Hafız Osman... Allahu Teala vermek istemeseydi... ...istek vermezdi... ...aradığını falı da bulacak... ...Peygamber Efendimizin torunlarından... ...Şeyh Mahmud Samini seni bekliyor... ...ona gitmen... ...bizce de muvaffuk Samini'nin davetine icap edin. Ona Yiğit oğlum. Ya Rabbi. Ne güzel bir rüya idi. içinde kalmışsınız imam efendi. ...kalıldınız mı yoksa? Yok yok yo, iyiyim. Çok güzel bir rüya gördüm. Ahmet Merami Hazretleri bana işaret verdi. Allah hayra teptil etsin. Bugün izin alıp ona gideceğim. Kime? Rehberime kavuşacağım. Kardeşlerim... ...bir kimse... ...yalnız dünya için çalışırsa... Allah Teala onun dünyalık muradını verir. Eğer kul ahiret için çalışırsa o kul'a Cenab-ı Hak ikisini de iksanı eder. Ama kim ki ikisini de aynı anda elde etmek isterse her ikisinden de mahrum kalır. Hafız Mustafa efendim bir misafirimiz var. Buraya gelmek üzeredir. Sen önden çık bak. Bakalım o gelen senin rüyada gördüğünüz atmıdır. Efendim. Mazur görün. Hatırlayamadım. Canım hani dört beş gün oluyor. Utanmış da bize bile anlatmamıştım. Sahra'da bir bölük insan vardı da... ...gökyüzüne uzanan bir zincire tutunmaya çalışıyordu. Sen de tutmuştun hafız Hadi git bak bakalım gelen onudur. Biz de geliyoruz. Başüstüne efendim. Üstünde biri bize doğru yaklaşıyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Acaba rüyamda gördüğüm zat bu mu? Aman Allah, ım. O zat. Evet bu o zat. Rabbi bu ne hikmettir. Hı? İşte hocam da geldi. Ona ne kadar da dikkatli bakıyor. Bu kalabalık ne böyle? Sanki birini karşılamaya çıkmışlar. ...nur yüzlü zat beni rüyada davet eden... ...Mahmut Samini Hazretleri. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam Hafız Osman. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Mahmut Samini Hazretleri... ...Osman Dedreddin'i... ...şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Onu dergahına götürüp misafir etti. Karşılıklı sohbetlerini dinleyen... Diğer talebelerin kalplerindeki iklas, muhabbet, teslimiyet, huzur, sabır artıyordu. Hafız Osman ise Mahmut Samimi Hazretleri'ni dikkatle dinliyor, onun rüyasında işaret edilen nüfret olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Efendim, herkes bir derdi ve dertli, bizim derdimiz ise görünüşü yalancı ve yaldızlarla süslü dünyanın sevgisinin kalbimizden çıkmasıdır. Kolay iş değil, insanın hakiki dostu Allah-u Teala'dan uzaklaşır, kendisini cehenneme götüren günahlar işleyip, sonra da cennete talip olmasın ne kadar garip. Bu derdin ilacı kalbinden dünya sevgisi çıkarmış bir zatın sohbetidir. Eğer bir kimse böyle bir zata kavuşursa, ona hemen teslim olmalı, onun kalbine girmek için türlü hüner göstermelidir. Çünkü bu zatlar Allah dostlarıdır. Ne kadar tatlı konuşuyor. Sözleri ağızdan değil sanki kalpten çıkıyor. Fakat, fakat neden tütün içiyor? Bu tereddüt beni perişan ediyor. On bir gündür buradayım şüphelerden kurtulup bir türlü teslim olamadım. Kardeşlerim. Ölü hiç yıkıcısına itiraz eder mi? Ne dersin hafız Mustafa? İtiraz eder mi? Etmez efendim. Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla ile dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli... ...hem de ondan çok korkmalıdır. Hafız kurban... Buyurun efendim. Misafirlik üç gündür. Senin misafirliğin de çoktan bitti. Hadi bakalım yemek için çalışmak lazım. Bostanımızı sulama sırası sendedir. Başüstüne efendim. Küvek şu doğacak. Önce şu evletten başlayayım. Havuzun suyunu şöylece salayım. güzel yolunu buldu. Akıp gidiyor. Toprağa baş koydu. Havuzdan koptu. Ben size öyle başını toprağa koyamadım. Bir tütün çubuğunu yüzünden. Fakat o da niçin tütün içiyor? Niçin? Niçin? Hocam Ahmet Merani göz çapağı abdet bozmaz buyurmuştu. Ama ya tütün? Allah Allah. Su kesildi, ama daha bir evlek bile sulanmadı. Çok duvar, bir karış yer sulanmadan havuzun suyu bitmiş. Dolması zaman alır. Hocamın yanına gidip bildireyim. İnsanlar hep dışını, zahirini süsüyor. Halbuki Allah Teala kişinin kalbine bakar. Asıl kalbi mamur etmek lazım. Hafızım, çabuk döndün. Efendim, havuzda çok az su varmış. Bir evlek bile sulanmadan bitti. Dolması da zaman alır diye dönüp geldim. Hafız, koca havuzun suyu bir evlekte mi sulamadı? Hafızım, dikkat et. Gören gözle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazifeni yap. Peki efendim, baş üstüne. Havuz dolmuş. Koskoca havuz bu kadar kısa sürede nasıl dolar? Daha biraz önce boştu. Şimdi de neredeyse üstünden taşıyacak. Bu, bu hocamın bir kerameti olmalı. Şunları su hemen yanına gitmeliyim. Kardeşlerim, hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hatta teala incinde bu çok fena bir iştir. Hatta gönül yıkmak, Kabe'yi yetmiş defa yıkmaktan beterdir. Kimseyle münakaşa bile etmeyin. Zira münakaşa kibirdendir. Kibirli insanın pek edemesi zordur. Ha hafızım, geldin mi? Yorulmuşsun ama yarın misafirimiz yoktur. Bostanay'ın biraz patlıcan toplayıver verdi, mutfağa bırak. Efendim, şimdi oradan geliyorum. Henüz patlıcanlar yeni çiçek açmış. Sen gidinceye kadar Allah'ın izniyle o patlıcanlar büyür. <gülüyor> Hafız kurban. Murat suyuna gitsen kurutup gelirsin. Hadi tekrar git bak. Patlıcanları büyümüş bulursun. Baştın efendim. Allah neler oluyor? Biraz önce ben buradaydım ve bu patlıcanlar yeni çiçek açmıştı. Ya Rabbi adetini sen ancak çok sevdiğin kulların için bozarsın. Mahmut Samimi Hazretleri senin sevgili bir kulun. Ama niçin tütün içiyor? Niçin? Hı? Bu ses kim? kim? konuşur? Bir veli tütün içer mi hiç? İçerse içer. Her halinden Allah'ın sevgili bir kulu olduğu anlaşılıyor. Rüyanda işaret edilen müşrid Kamil Mahmut Samimi Hazretleri. Rehber olarak kendine gözü çapaklı... ...eli çubuklu bir zat seçtin ha. <gülüyor> sus, sus! Sus ey azgın nefs! Yeter! Yanlış rehberle nereye varırsın biliyor musun? Ahmet Merami Hazretleri göz çapağı abdest bozmaz buyurmuşlardı. Göz çapağı abdest bozmazsa evliyada tütün içmez. Neden içmesin? Ne fayda gelir sana ondan ha. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, <gülüyor> yeden, eli çubuklu yeden, biri. Neden? Neden? Sus. Sus. Sus. Artık hakikim kalmadı. Bıstırağa dayanamıyorum. Yarın sabah izin alıp buradan gidi. Amini Hazretleri çıkmayacak. Sohbet var. Fakat niye böyle üzgünler? Hem üzgün hem celayliler. Susun. Dinleyin. Aziz kardeşlerim. Bir dertli derdini tabibe anlatmayıp gizlerse... ...derdine derman bulamaz. Tasavvufta kibir yasak teslimiyet şarttır. Aşkı hakikiye ermek... ...bir rehbere bağlanmakla mümkündür. Size bir misal vereyim. Bir rehbere bağlanmayan ilim ehli aşılanmamış ahlat ağacına benzer. Meyvesi acı ve lezzetsiz olur. Onu aşılamak lazımdır. Bazı insanlar işte böyledir. Kendi halinde yetişen bir çiçektir ama ne yazık ki ormandadır. İnsanlar istifade edemez. Halbuki insanlara hizmet lazımdır. Ve güzel ve latif kokuya muhtaçtır. Şimdi bir zat var kendi kendine diyor ki, Ben dokuz yaşında hafız oldum. Kızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbet içtim. Dağcığından gurma yedim. Moskov'la çarpışırken taşlar havalanıp elime geliyordu. Şimdi ben kala kala gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Çibrinden diyor ki, ben gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Git. Nereye istersen oraya git. Bunlar birer hikmet, birer esrar, birer imtihandır. Kardeşlerim, sürüden ayrılanı kurtar. fırsatta elden kaçar. Çaresiz olacak olur. Allah'ım bana yardım et. Kalbim... Kalbim sıkılıyor. Kalbini ister geniş tut... ...ister dar. Gönül isterdi ki hoş olalım. Eyvah! Samin Hazretleri incinmiş. Başlar öyle eğik... ...sessizce onun yürek kavuran sözlerini dinliyorlar. Her şey açık. Asıl muhatap Osman devlettin. O bunu gayet açık bir şekilde anlıyor. Fakat Mahmut Samin Hazretleri... Bu sohbetten sonra evine gidip... ...akşama kadar dışarı çıkmayacak. Hafız Osman Bedrettin artık bin pişman. Gitmekten vazgeçmiş. Perişan bir halde. Yarabbi ben ne yaptım? Ne yaptım? Yarabbi bu biçare kulun Bedrettin'e sen yardım et. Vazgeçtim. Vazgeçtim. ...samimi hazretlerinin elinin çubuğundan... ...gözünün çapağından bana ne? O Allahü Teala'nın... ...sevgili kulu... ...tütün içerse içsin bana ne? Aklıma attım... ...aklımı attım... ...aklımı attım hocama kavuştum. Allah'ım... ...beni gafletten uyandır... ...selamete her bir... Osman... Osman. Efendim. Kalk Osman Efendi. öyle vakti yakın. Samini Hazretleri namazı hafız Osman kıldırsın buyurdu. <gülüyor> Kapılarının eşiğine layık olmayan birini... ...ikrafta bir yerlerine oturtuyorlar. <gülüyor> Onların merhamet ve lütufları olmasa... ...Bedrettin'in hali ne olur Mustafa? Kerimlerle yapılan her iş kolay olur hafız. Subhanallah. Söyler misin Miadınlı Mehmet Efendi? Bu Hafız Osman buraya gelili şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin vihrabı ona bırakmasının hikmeti ne olacak? Bu işlere akıl ermez ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir. Onun işi elindeki kibritle mumu yakmaya kalmıştır. O daha buraya gelmeden güzel ahlakı ve istidatıyla çok zahmetler çekilerek aşılması gereken devreleri geçmiş. Mustafa! Mustafa! Hafızı bana gönder. Hayırdır inşallah? Samini hazretlerinin böyle seslenmeleri hiç adetleri değildir. Çok korkuyorum Mustafa kardeş. Hadi git var huzuruna. Allah'ım beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et. Gel hafızım, şöyle gel. Efendim, affınızı istirham edelim. Hafız, afız. Sular yüzünü toprağa sürmese, deryaya kavuşur mu? Kup kuru akıllı insana yar olur mu? Hafız. Muhammed ve hadîn hazretleri, terzi baba hazretleri ve diğer büyükler, senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hı? Hafız, Hazret-i Hızır'ın şerbeti, Fadlına, Ahmet Merami Hoca'nın emekleri, ilmine ve aklına sebep oldu. Erzurum'da Ayaspaşa Camii Minaresinde ezanı Muhammed'i okuduğun zaman, Halk, galeyana gelirken, Maneviyat aleminin erenleri, Cihada geldiler. Yer gök sarsıldı. Bütün velilerin, Şehitlerin, Salihlerin ruhları, ...Erzurum semalarında toplandı. Biz de oradaydık. Allah, allah Hafız. Moskova taş atarken... ...eline havalanıp gelen o taşları... ...senin eline veren... kim? Hocam. Hocam, efendim. Hafız. Bunlar evliyalığın cilveleridir. Marifet... ...hakikatler ötesindeki hakikate... allah Teala'ya varmaktır. Efendim, emrinize tabiyeyim. Elinizi öpeyim. Gir öyleyse şu hücreye. Burada ne kadar kalacağım hocam? Allah-u Teala'nın dilediği kadar. Belki bir an... ...belki bir gün... ...belki kırk gün... ...belki de kırk yıl. Yiğitlik şimdi belli olur hafız. Ne kadar kalacağını düşünme, merak etme... Ümitsiz olmamak lazımdır. Allahü Teala yılların kazancını bir anda vermeye kadirdir. Şeyh Samine Hazretleri Osman Bezrettin'i hemen o gün elinden tutup ziyazete sokar. Tam 18 gün sonunda silokunu tamamlayan Osman Bezrettin hocasından icazet alır. Hafız kurban artık bizim vazifemiz son buldu. Bir şart emanetini sana verdim. Bunu 18 günde hak ettim. Zor bir yük. Zor bir vazifenin büyük şerefi vardır. Hafız kurban artık iş sizden de bizden de çıktı. Bu kervanın bir de kervan yol kıranı vardır. Bu da huzursuzluktur. Tabii kolay mı? Sevgiliye giden yoldaki maniler hesapsızdır. İnsanları korumak... Onlara asıl iyilikte bulunmak, onlardaki manevi hastalıkları tedavi etmekle olur. Yolda kalanların elinden tutmak lazımdır. Afızım insanlar arasına karış. Fenalıkları önle. insanları birbirine yaklaştır. Ve tek olan hakka ulaştır. Sakın ilmine güvenme. Dünyaya aldanma ve nefsine uymam. Aşkıyla, şevkle kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet. Hafızın irşat makamı bir şimşektir. Çaktığı yeri aydınlatır, düştüğü yeri de yakar. Marifet o aydınlığı insanların kararan kalplerine nüfuz ettirmektir ve kalpleri aydınlatmaktır. Ne olaydı gizlin bitmeseydi. İki gün sonra Diyarbakır'da olmam lazım. Hafız, umulur ki uzunca bir süre çimiş gezekte ikamet edersiniz. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı ile oradaki insanlara umuru diniyeyi anlatır, hizmette bulunursunuz. Efendim, malumunuz tabur imamı olarak görevli bulunmaktayım. Şahsi arzumuzla bir başka mahalle gidemeyiz Hafız Kurban Takdir Allahü u Teala'dandır. Kanaatkar olmak lazım. Çalışanlar tadını alır. Çalışmayanları çalıştırmak da rehberin vazifesidir. Buyur Hafız Mustafa. O elindeki nedir? Bir telgraf efendim. Diyarbakır'dan Hafız Osman Efendi'ye çekilmiş. Affınızı dilerim. Belki acildir diye getirdim. Ver, ver, ver, okusun. ...Tabur imamı Hafız Osman Medrettin... ...Tabur'unuz... ...Diyarbekir'den Çemiş Gezi'ye... ...Hareket emri almıştır. Buraya tekrar dönmenize lüzum kalmamıştır. İzniniz on gün uzatılmıştır. Evet Hafız'ım. Efendim yeni görev yerimi bildiriyor. Çemiş ...orası da sizin muvakkat yerinizdir. Gerçi uzunca bir zaman kalırsınız. Ah! Harfut. Ah. Harfut ebedi konağımızdır. Sen böyle Rabbini asla unutmamak aşkı ve korkusuyla bize geldin. Yakında gidersin. Hem gidersin hem götürürsün. Ee, sana bir emanetim var Hafız. Onu da yanına al. Buyurunuz efendim. Rıza evladım. Rıza kardeş. Sen... Sen ha? <gülüyor> ben ya. Ben ayakkabıcı. Ben koğuşçu. Ben hizmetçiniz Rıza. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle. Kim gelip girse bugün... ...sameni gülzarına... ...bir adımda vasıl olur... ...her kişi dildarına. Alemi manada eğer... ...şah olmak dileri sen. Gel bugün ver varlığın samininin varına. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.